Halinlerin resmi çizilerek satılabilir mi? Satılamaz mı? Mesela sahibi i demiş, satılamaz, çizilemez. Gönlünüze nakşedin şeylerini. efendim Daha iyi, mühim olan e, gönlülerde olmasıdır. E, suret yapmak, elde tasvir yapmak, hadisi şerifle yasaklanmıştır. İslam'da yoktur. Allah tasvir yapanlara

efendim lanet edecek ve kıyamet gününde yaptığı tasvirin efendim canını vermesini isteyecek. Hadi bakalım yapmıştın canını da ver bakalım diyecek diye azarlanmayacak diye hocaların böyle resimlerinde şey yapmak falan uygun olmaz. Çünkü öyle öyle eski ümmetler sonra büyüklerine

Vasiyetle durumu değiştirip daha başka türlü şeylere, tapınmaya falan kaymışlardır. Yasak. İslam şey yapıyor. Büyük cihat, küçük cihat nedir açıklar mısınız? Bu tabirler Peygamber Efendimiz'in mübarek ağzından çıkmış tabirlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla savaşmaya küçük cihat demiştir. İnsanın kendi nefsiyle savaşmasına büyük cihat demiştir. Çünkü demiştir. Çünkü bu daha önemlidir ve daha zordur.

Bu daha önemlidir. İnsanın kendi kendisini yenmesi çok zordur. Nereden belli? Hadi göreyim seni, bakalım geceliğin bu gece kalk. Erkeksen... Kesmeyin de konuşalım. Mertsen, erkeksen, hadi bakalım geceliğin uykunu böl de gece ibadetle kalk. Kalkamazsın. İnsanın nefsini yenmesi zor. Kendisini yenecek çünkü. Çünkü kendisi istiyor. Yat ve aşağıya.

Yorgan sıcak, dışarısı soğuk, su, jilet gibi abdest alırken elleri kesiliyor insanın. İşin mi yok? Bırak hocanın dediğini, efendim sabah namazını kılıyorsun neyine yetmiyor işte sanın, senin neyine gerek teheccüd namazı ihtiyarlayınca yaparsın vesaire. Nefis kalkmamak için binbir türlü oyun yapar. Onu yenmek zordur. Çok da inatçıdır. yaramaz bir çocuk gibidir nefis, ille de isterim der istediği bir şeyi, yapmayacak olduğu bir şeyi de ille de yapmayacağım diye dayatır. Ensesine tokat patlasan yine yapmamak ister.

Yaramaz bir çocuk gibidir. İlle horoz şekeri isteyeceğim. Evladım al işte şu kağıtlı şekeri. Yok. İlla horoz şekeri olacak. Dük diye öttüreceğim. Bilmem ne vesaire filan. İlla de isterim diye tutturur nefis. Ahmakçadır biraz. Çocuk sudur. İlle dediği zaman da insanın iradesi kuvvetli değilse onun dediğini yapar. Yenilir ona yani. Nefsine yenilir. Nefsine yenildi mi planlara dalar. Nefsine yeniliyor insan

ama bu da gitti nefsine yeniliyor kumarı ondan oynuyor nefsine yeniliyor arkadaşıyla ondan kavga ediyor nefsine yeniliyor evde tabakları hanımın kafasına ondan parçalıyor nefsine yeniliyor çocuğunu ondan pataklıyor e bak nefis insana çok şeyler yaptırıyor. onun için bununla cihat büyük cihattır zor iştir yani öyle kolay değildir hadi bakalım şu nasihatleri tut yaz bakalım tut göreyim

çok kimse tutamaz. Çok kimse tutamaz neden? Nefse hakim olmak öyle kolay değildir. Nefis azgın bir at gibidir. Hani böyle azgın atları görüyorsunuz, filmlerde filan ben birkaç defa gördüm. Eğelsiz meğelsiz üstüne kovboy biniyor. Çifte ismini çifte atıyor at. Zıplaya hoplaya hoplaya zıplaya küt üstündeki adamı atıyor. Üstünde durabilen mükafatı alıyor, duramayan diskalifiye oluyor, yarıştan çıkıyor. Ha nefis işte ona benzer.

Nefis ata benzer, nefis ite benzer. Ata da benzer öyle çifte atan, üstündekini yere çalan ata da benzer, azgın ata da benzer. Harthurt ısıran ite de benzer. Kuduz ite de benzer. Onun için onunla uğraşmak çok zordur. Onunla uğraşmak için uzun bir terbiye lazımdır. Kolay değildir. Askerlik zamanı gelenler askere gitsinler mi yoksa ertelesinler mi? Bu şahısların durumuna göre değişir ama

efendim ben şahsen kendim yani yapacağı hizmetleri e, şey olarak yapmasını ve efendim mesela doktora yapacaksa efendim master yapacaksa bir takım işleri böyle bitirip gitmesini ter tercih ediyorum. Onu ben söylemeyeyim. Bu Mustafa Hoca Efendi'ye Müftü Hoca Efendi'ye sorun. Yani o size söylesin. Şimdi ben söylesem

Kırıkkare'ye geldi, kitap reklamı yaptı derdirleri. Boş yere günaha sokmayalım başkalarına. Müftü Efendi söylesin. Büyük günahlardan birisi de faiz yemektir. Çoğu hocalarımızın ortak görüşüne göre memleketimize faiz yemeyen insan yoktur. Sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir? Faizden kurtulmanın yolu nedir? Muhterem kardeşlerim, tabii Allah'ın

soruduğu kullar korunuyor bundan. Bu işi bilip de, günahını bilip de korunmak isteyen var. Ama ekseriyetinin yediğine dair kanaat şuradan çıkmıştır. Ahir zamanda faiz o kadar yaygınlaşacak ki yemeyenin bile üzerine tozu isabet edecek bir hadis-i şerif vardır. Belalı bir bulaşık bir hastalık gibi olacak yani. Oradan buradan bulaşacak demek istiyorlar. Tabi yemeyen vardır. Yememek hususunda böyle kale gibi merdane duran, dayanan insan vardır. Efendim

e, yememeye çalışmakta. Peygamber Efendimiz'e geldi, hazırlık kafirlerden birisi, aklınca mantıklı bir misal bulmuşum diye, eski bir kemik aldı bir yerden bulmuş, insan kemiği midir, tavuk kemiği midir, kuzu kemiği midir, çürümüş bir kemik buldu, getirdi, eline aldı Peygamber Efendimiz'in karşısına, şöyle ufaladı kemiği, biliyorsunuz bu ayet-i okuyunca bileceksiniz hepiniz, ufalandı böyle kemik, dedi ki, e,

ondan önceki ayet kelime. Evet. Ha evet. Böyle eğer geldi dedi ki gale men yufil ve Böyle toprak olmuşken, ufalanmışken bu kemi kim diriltebilir? Yani Allah diyor çekiyorsunuz ama kim diriltebilir bunu? Kur'an-ı Kerim diyor ki: Kul ey Resulüm söyle o edepsize, o terbiyesiz, o cahile, o bir şey bilmez alçağa söyle

kuş onu hiç kim yarattıysa o gene dememde bir ara çiçek meraklısıydım şöyle bir akşam oturdum çiçeklerin yapraklarının çeşitlerini saydım 17 çeşit saymışım benim fakir hanede çiçek yaprak çeşidi olarak deve tabanı nak bu kadar deve tabanı çiçeği efendim kuş olmaz kıl gibi

Yaprağı güzel bir başka türlü, kılıç çiçeği bir başka türlü, efendim bilmem begonya bir başka türlü 17 çeşit saydım. Tabi elmanın yüzlerce çeşidi vardır, armudun yüzlerce çeşidi vardır, balığın binlerce çeşidi vardır, efendim yaprağın yüz binlerce çeşidi vardır, bitkilerin, hayvanların efendim, çeşitleri sonsuz, sedasız. Tebârekâllâhü ahselül hâletün. Allah'ın kudreti öyle sonsuzdur, hikmeti öyle sonsuzdur ki yani...

Böyle coşkun böyle bir manzara karşısında insan Sübhanallah der efendim olmadığından, kendilerine hediye olarak verdiğinden alınabilir. Hocam bazı kardeşlerimiz asikriveti verdiği için Yahudi gazeteleri alıyorlar bu konuda ne dersiniz? Tabi e, bu ayrı bir vebali iştir.

Yani ben sabahleyin düşündüm bu soru bana gelmeden önce ki haberleri dinlemek, öğrenmek için bize 8-10 getiriyorlar, biz de bakıyoruz memleketin durumu nedir diye durumumuz itibariyle inceleyelim diyoruz. Fakat emin olun eve sokulacak gibi değil bazısı, çoluk çocuğun görme, görmesine uygun değil

tabii net olarak günahtır. Eve suret sokulması, efendim böyle müstehcen şeylerin sokulması günahtır. Müstehcen olmayanını arayıp onu almak lazım. Öteki sokma müsaade olmaz. Şey değil, askeri değil, dünyanın şeyine menfaatini verseler almak o bakımdan caiz olmaz.

Hocam ismini her zaman duyduğum fakat anlamını bilmediğim Sırat Köprüsü hakkında bilgi veriniz diyor birisi. Şimdi... Sırat Köprüsü cehennemin üzerinde bir köprüdür ki... efendim.

Buradan kullar geçecekler ve Allah'ın iyi kulları, mümin kulları, sevdiği kullar geçip efendim cennete varacaklar. Evet. Günahkar kullar, hatalı kusurlu kullar geçmek isteseler bile cehennemin çengellerine takılıp aşağı dünecek, evet. doğru olmaz. Evet. Halkımızın yüzde doksan dokuzu

gerçekten Müslüman mı? Sosyal sigortalar hastanesinde türbanlı kardeşlerimiz cezalandırılıyor. Cuma'ya personel gönderilmiyor. Halkımızın haberi yok. Niçin kimsede tepki olmuyor? Şimdi %99'u dil alışkanlığı olarak Müslümandır diyoruz ama Türkiye'de, Türkiye'de bu %99 gerilere gel, inmeye başlamıştır. Efendim yanlış tahsiller. efendim

çeşitli mevfi propagandalar, misyonerlerin faaliyetleri vesairesiyle şurasına haç takan şeyleri bile ben biliyorum. Şurasına haç takan, efendim. Hatta şöyle komik bir hadise anlatayım. İstanbul'da birisi, günahkar, içkici falan birisi kalkmış yeni kapıdaki kiliseye gitmiş, papazın karşısına çıkmış, demiş ki...

Efendim ben işte çok mülahkarım ama çok pişman oldum, ee işte yaptıklarından da utanıyorum vesaire. Onun için doğru yola girmek istiyorum demiş. Papaz insaflıymış demek ki, evladım demiş sen yanlış yere geldin demiş. <gülüyor> sen yanlış yere geldin demiş, yani sen madem Müslümansın yani camiye gitmen lazım filan demiş. Yani adam tevbe etmek istiyor.

Hopaza mı gidecek? İmamamı gidecek. Onu bile şaşırmış. Feleğini şaşırmış. Yani bu kadar cahillik yaygınlaşmıştır. Onun için bu cahillik tabi diplomalılık, diplomasızlık meselesi değildir. İslam'ı bilmek konusunda Amerika'ya gitmiştir adam. Doktora yapmıştır ama kusürü bilmiyor. Hadi evladım madem evleniyorsun bu gece nikahını kıyacağız. Hadi bakalım bir eşeğde E inla ilahillallah Muhammed'en Abdullahur Resulü de diyorsun. Dil dönüyor.

Onu bile söyleyemiyor. Kusul nedir, namaz nedir, iman nedir, Kur'an nedir, peygamber nedir onları bilmiyor. Bunlar yaygındır. Bu yaygın rahatsızlıktan ve cahillikten ve bilgisizlikten dolayı birçok kimse de Allah'ın emrine karşı çıkıyor, yalan yanlış işler yapıyor. Anlatarak düzeltmek lazım. Haksızlıkların karşısında da hakkını korumak lazım. Hakkı çiğnenenlere karşı da tabii tefeklerin yardımcı olması gerekir.

Maaşlara verilen çok faiz sayılır mı? Hayır zam işverenin e, maaşlı kimseye Efendim ahkindeki bir değişiyorum doktora gittim fakat yine de var Gene de var beni aydınlar, abdest alır namazını kılar Efendim Çünkü o kadar şeyden Efendim kanamadan zaten.

Kanadı, kanamanın abdesti bozması için tükürdüğü zaman tükürüğünden fazla kan olması lazım. E bir de ne yapsa şey yaptığı için kanadığı için abdestini alır. Hiç kafasına bunu böyle takmadan ibadetini yapar.

Hanımların tesettür kıyafetinde çarşaf giy giyme gibi bir zorunluluk var mıdır? Hayır. Fıkıh kitaplarımız söyler ki bir insan hangi malzeme ile örtünmeyi tes tesettürü sağlarsa sağlar. Fıkıhlı, fıkıh kitabımız, şeriatımız bir özel şekli mecburiyet, perişan birleşmesi lazım. efendim ilerlemesi lazım. Amerika şimdi Rusya'yı da kendi tarafına aldı ve tek oldu

bir yani şey halinde, kontrolsüz bir güç haline geldi. Ve işin bir adım daha önünde, acı bir haber de size vereyim. Avrupalılar NATO toplantılarında, Amerikalılar gazetelerinde, mecbalarında, ciddi devlet adamlarının ağzında ifade ediyorlar ki, eskiden Moskova'ydı düşmanımız,

Doğu-Batı bloku vardı, komünist bloktu, kapitalist blokun düşmanı. Şimdi düşmanımız İslam alemidir diye açıkça İngiliz gazetelerinde, haftalık ve günlük gazetelerde ve Margaret Thatcher gibi eski politikacıların ağzında bu sözler söyleniyor. Tabi bunlar bizim tarafımızdan bilinmeli.

Madem onlar İslam'ı bize karşı böyle tavır almışlar, İslam'ı düşman ilan ediyorlar, biz de onların bu durumlarını bilip ona karşı tedbirler almak zorundayız. Bu tedbirlerin başında Müslümanların uyuşması, birleşmesi, sevmesi birbirini, dost olması ve birbirine yardım etmiş bir isim değil. Lütfen ona münasip bir isim verir misiniz? Neyireh olsun. Nurlu demek yani.

Efendim nişanlandım, hayırlı bir işe girip, hayırlısıyla düğün yapmak için dualarınızı bekliyoruz. Abimin hastalığına şifa ve çocuk sahibi olması için de dualarınızı istiyoruz. Allah evlenenlerimize hayırlı yuvalar nasip etsin bu kardeşimize de. Efendim hastalarımıza şifalar ihsan etsin. Olmayanlara hayırlı evlatlar ihsan etsin. Olanlara da evlatlarına hayırlı yetiştirme. Efendim hocam zaman tasavvuf zamanı değil,

Zaman imanı kurtarma zamandır diyorlar. Bu konuda ne dersiniz Allah razı olsun? Böyle bir sözü Sayyid Mürsi söylemiştir derler. Yani ondan biliyorum bu sözü. Başka ondan önce ve sonra söyleyen bir kimse bilmiyorum. Çünkü tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de olan bir takım halenleri ihtiva ediyor. Mesela kat efleha mezek ve Nefsi teskil etmek, nefsi terbiye etmek Allah'ın emri. Zikrullah.

Allah'ın emri. Tehzi bir ahlak. Ahlakı güzelleştirmek Allah'ın emri. Binaenaleyh tasavvuf zamanı dil deyince bunları inkar ederse insan küfre kadar bile gider. Çünkü bunlar Kur'an'ın emirleridir. Bunlar elbette olacak. Ama o niye söylemiş? Tahmin ediyorum ki öyle bir zaman olmuş ki din dersleri kaldırılmış. Dini bilgiler öğretilmemiş. Okutulmamış. Efendim insanlar

her şeyi unutmuşlar. Hatta din kitapları toplatılmış. Kur'an-ı Kerimler diye toplatılmış, yakılmış. Şimdi öyle bir zamanda, şimdi çok acele olarak hani bir insanın şakana kurşun dayasalar seni öldüreceğim deseler e, namaz kılma vakti yok. Ancak ne yapabilir? Eşede en la ilahe illallah diyebilir. Ondan sonra gün bir kurşun olur adam, mesela. Değil mi? Vakit olmadığından öyle demiş olabilir. Ama şimdi o devir değildir. Şimdi hocalar bekliyor Allah Allah diyor. Var mı bir talebe de okursak diyor.

Var mı efendim öğrenmek isteyen, öğretelim diyen birçok insan var. Zaman genişlemiştir, eliniz rahatlamıştır, huzura kavuşmuşsunuzdur. Öyle şey değil, öyle yağma yok. O terbiyeyi öğreneceksiniz. Bir gelinim var, sağlam dururken aniden komaya giriyor. Doktorlar tansiyon yükselmiş diyorlar. Evet, Allah'tan dua rica ediyorum diyor.

Allah'tan şifa istenir, bizlerden dua olur. Yani Allah'tan dua düzülüp duaya Allah icaret eder. Yüksek tansiyonun çareleri vardır. En basit halk çaresi sarımsak yemektir. Sarımsak yedi mi ağzı kokar insan, ama tansiyonu hizaya gelir. Vücudu sıhhat kazanır. Allah tansiyonu tansiyon, sarımsağa çok güzel özellikler vermiş. Ayrıca ilaçları vardır. Doktor kardeşlerimiz bilir. Küçücük ilaçlar. Hop diye ağzına alıyorsun. Tamam düzeliyor. Efendim

Hop, onlara sorulabilir ama böyle tansiyonla ikide bir de hoplayıp zıplamasına Allah afiyet versin, engellesin ilaç kullanmasına yüzüm kalmasın <gülüyor> efendim bütün cemaatler parça parça birlik için şuraya ne dersiniz Allah Allah derim çok iyi derim zaten diyorum eskiden beri burada da bir arkadaşımıza sorduk sofrada dedi ki biz burada vakıflar böyle bir birlik meydana getiriyoruz ayda bir toplanıyoruz dedi e o da güzel yani nelerse ise torunum var

Geceleri hiç uyumuyor ve horantıya da, horantayı da uyutmuyor. Ha, aile mi demek o? Mahalli Tam taraf. Horanta, aile. Aileyi de uyutmuyor. Lütfen bir dua eder misiniz? Olur dua edelim. Allah şifa versin. Müfteyefendi'ye getirin, şey yaptırın, hoca efendiye getirin. Böyle onlar da dua etsinler.

Sonra elini başına koyun. Hadis şerifte geçiyor. Efendim? Es-Evelallah el-Azim, Rabbul-Arshil-Azim. En yeşbiye diye yedi defa söyleyin. Her namazdan sonra böyle dua edin. Bu da hadis şeriften bir şifadır. Sonra körek otu balla körek otu yedirin. O da hadis şeriften bir duadır. Türkiye'de hocam, savaş olma durumu ne zaman ve neler yapmalıyız? Nasıl? Ne zaman ve neler yapmalıyız?

Onu şeye sorarsınız, sivil savunma uzmanlarına sorarsınız. Harbi olursa ne olur diye. Onlar bu işin meslekten mütehassıslarıdır. Asker tanıdıklarınıza sorarsınız. Onlar söylerler. Şahsen de biz işte şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diye zaten dergilerde yazıyoruz. Yine başı ağrıyan bir hanım kızımız, uykusuzlu çeken bir ninemiz var, dua istiyor. Efendim, Allah afiyet versin. Efendim, uykusuzluğu

Evet, zor, Efendim, ağrı da zor. arlardan kurtarsın. Kendinizden az da olsa bahseder misiniz? Diyor. E, zaten haddimiz hakkımız olmayarak müftü efendi uzun boylu bahsetti. Ondan sonrası caiz olmaz. El cevap caiz olmaz. Zikir yaparken eli vücudu aşırı veya sallanmak haram mı? Fetvası nedir? Allah razı olsun.

Haram diye bir şey söyleyemeyiz. Yani ille kıpırdamayacak diye bir şey yok. Çünkü zikir serbesttir, namaz değildir. Namazda böyle okurken sallanırsa olmaz ama daha serbest bir şeydir. Efendim, bazı zikirlerin de gözünü kapattığı zaman tasavvuru vardır. Mesela La diyecek. Semaya, arşı aleye âlaya kadar La'nın uçları çıkıyor diye düşünecek. İlahe diyecek. İlahe-i İlahe İsa omzunda şey yapacak.

İllallah derken, illa şu vücudun ortasında göbeğinde düşünecek, Allah'ı da efendim her şey yapacak. Onun için biraz böyle hareket plan olabilir çünkü o şeyi kuvvetlendirdiği için bir maksuru yoktur. Yani tasavvuru kuvvetlendirdiği ve zikrin kalbe yerleşmesini sağladığı için maksuru değildir. Aşırı hareket, zıplama hoplama uygun değildir. Yani o da bir ibadet olduğundan ciddiyetini muhafaza etmek lazımdır.

Kıyamet alametlerinden günümüze, görünen, günümüze görünenleri var, var mı? <gülüyor> Varsa nelerdir? Kıyamet alametlerinin çoğu zuhur etmiştir. Meşgul etmez Saddam'ın Amerikan'ın yetiştirdiği ajan olduğunu söylüyorlar. Ajan mı yoksa Müslüman birlikler mi? CIA'de çalıştığı kesin bir Amerikan teşkilatında, efendim gizli teşkilatlarda çalışan bir kimse olduğu kesin. Yani onda bir şey yok. Ama şu anda

şey oluyor aralarında. İhtilaf var gibi oluyor. O da oyun mudur? Muvazzaa mıdır? ayrı İslami cemaatler arasındaki ayrılığın ana nedenleri hakkında bilgi. Tasavvufun insan üzerindeki hali üzerinde bilgi. Allah razı olsun. Yani biz bitiriyoruz. zaten bu kitap şey geliyor. Keselim bir yerde artık değil mi? <gülüyor> artık yeter.

Evet arkadaşlar müjdesini aldık. Merhabalar. Merhabalar. Tabii ki. Geliyor. Geliyor. Devamlı durur. Geliyor. Geliyor. Geliyor. Şöyle arkadaşlar müsaadenizle. Teşekkür ederim. Başlıyor

aç aç aç aç aç gazı ver işte böyle söyleyeyim dolacak dolacak yapacağız yine katılmaz tabii sen tane arkadaşlar sorun olur mu dolacak böyle halim bu şey hep provocasyon şeyin bir tane de şeyin bir tane dahası açın arkadaş

ne tür bir posta?

bulunmaz bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz bu ne yaradır ki zahmı bulunmaz

ya Allah Allah Allah ya Allah ya Allah Allah kanunun derdi

derdime derman bulunmaz derman bulunmaz ya Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Allah ya

Aşkın pazarında canlar satarlar Aşkın pazarında canlar satarlar Satarım canımı alan bulunmaz

Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah Ya Allah Allah Deryalar içinde Susuz gezelim Deryalar içinde

kusuz gelirim beni kandıracak uman bulunmaz uman bulunmaz ya Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah ya Allah, ya Allah.

Öldü diye salah verilir. Yunus öldü diye verilir. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez, sadıklar ölmez.

Ya Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah, Allah Her yerde böyle güzel mekan, merkezi yer nasip olmuyor. <gülüyor>

Sebep olanlardan Allah razı olsun. Yeriniz güzel, tam caminin karşısı, cami komşusu olmak bir devlettir, mimettir, saadettir. Allah güzel hizmetler yapmak nasip etsin. Biliyorsunuz bir insanın yemek yedirseniz bir gününün üçte birini ancak...

İhtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Çünkü günde iki veya üç defa yemek yemek ihtiyacı oluyor. Ondan sonra gene acıkıyor insan. Sırtına bir şey alsanız bir sene giyer. Ondan sonra eskir. Değiştirmek lazım gelir. Allah razı olsun. Olabilir. Peki izniniz olursa biz bu sefer hakikaten gidelim.

Bir kalktık oraya, bir kalktık oraya, bir kalktık oraya ama düşünüyorum, diğer konferans olmasaydı <gülüyor> vakit olsaydı binlerce kadar bir çok. <gülüyor>

Ne yapıyorsun? Sen düzenlediğin işlerin Ama ben öyle. Ayol

Hasan'la <gülüyor> görüşelim

çalışmadır. Ee, eğer hatalarımız falan olmuşsa alf ola. Uzun e, çalışmaların sonucu elde ettik. Bazı hatalar olursa onu da siz Sakın. görmeyin lütfen. Teşekkür ederiz.